Jag vill till allahe i min shaytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. rabbil alemin. Vassalat vassalamu ala rasulina wa ala alihi vassahbihi. Ve men sar ala nehjihi. Ve men ittabahu bi Rabbi shirahli sadri. Ve yassirli wahlul wa Vahlul uqtata min lisani yafqahu kavli. Allahumma allimna ma yenfa'na och sådana här saker, man berättar att Allah har gjort det. Insha'llah har gjort det. Insha'llah har gjort det. Bununla alakalı meseleleri det. Insha'llah har inşallah hadislerle beraber. Müminlerin annesi Ayşe Insha'llah anhadan rivayete göre Insha'llah sallallahu aleyhi ve sellem Cünüplükten sonra husus ederken önce ellerini yıkar, e, namaz abdesti gibi abdest alır. Sonra parmaklarıyla saçlarının köküne suya ulaştırırdı. Sonra başına iki eliyle üç defa su döker ve tüm vücudunu yıkardı. Evet. Şimdi zaten e, babın başlığı e, az önce de zikrettiğimiz üzere babul Amel fi ghuslül Cenab-ı cünüplükten yıkanmak noktasındaki e, amelin babı. Yani gusül abdestinin keyfiyetini anlatıyor. Resulullah nasıl gusül almış aleyhissalatü vesselam, nasıl cünüplükten yıkanmış ona burada dikkat çekmiş. Ve babla alakalı da ilk hadisi getirmiş ki birazdan söyleyeceğiz inşallah. İmam e, İbn Abdülberi'nin dediği gibi cünüplük babında, şeriatta valid olan hadisler içerisinde cünüp e, bir insanın yıkanmasına dair en güzel keyfiyeti anlatan hadis bu hadistir diyor. En güzel keyfiyet belirten Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın guslenmesine dair en güzel keyfiyet bu hadistedir. O da Hişam İbni Urve İbni Zübeyir'den gelen, onun da babasından, onun da müminlerin annesi Ayşe Radıyallahu Anh'a'dan söylediği şey ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cünüplükten yıkanmak istediği zaman, cünüp olduğu zaman önce ne yapardı? Ellerini yıkamakla işe başlardı. Ellerindeki pislikleri temizlerdi su dökerek. Sonra normal namaz abdesti alır gibi bir abdest alırdı. Yani guslenmeden, gusül abdesti için farz olan ağza ve burnuna su vermeden önce ne yapardı? Abdest azalarını normal namaz e, kılar gibi, na, namaz kılmak için aldığı abdest gibi abdest alırdı. Daha sonra tekrardan parmaklarını ıslatıp parmaklarıyla beraber saçının diplerini Ne yapardı Allah Resulü? Hilallerdi aleyhissalatü vesselam. Ve ardından başına üç defa su dökerdi. Suyu avuçlayarak üç defa su dökerdi. Sonra suyu bütün cildine sürerdi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Yani bu bu bapta nakledilen en güzel keyfiyeti anlatan hadis-i şeriftir. İbn-i Abdülber diyor ki bu hadiste gusül abdestinin farz olan kısımlarda zikredilmiştir. Sünnet yani yapıldığında Ecri fazla olan Sünnete daha uygun olan Müstehab olan kısmı da zikredilmiştir Şimdi farz ile sünnet arasındaki fark nedir? Farz terk edildiği zaman e, Yapılan ibadet Geçersiz olur Yani cünüp cünüplükten yıkanmak için Gerekli olan gusül abdestinde farz olan Unsurlardan biri terk edilirse İster kasıtlı ister kasıtsız Kastın veya kasıtsızlığın Çok bir önemi yok Eğer bu şekilde yapılır ise E, abdest batıl olur, kişi temizlenmiş sayılmaz. Müstehap olan ise terk edilirse kul ne olmaz? Temizlenmemiş sayılmaz, bilakis temizlenmiştir. Onunla namaz kılabilir, ibadet yapabilir demektir. Dolayısıyla bu hadis farz ve sünnet olan şeyleri bir araya getirmiştir. Hadisteki sünnet olan kısım ise e, cünüplükten yıkanmadan önce alınan abdesttir. Müstehap olan, sünnet olan kısım. Yani gusül abdesti dediğimiz tepeden tırnağa yıkanma işleminin gerçekleşmesinden önce Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın aldığı normal namaz abdestidir. Yani birçoğumuz belki bugüne kadar böyle abdest almamıştır. Yani hep çocukluktan beri öğretilen bilgilerle şeriatı bildiğimiz için bu da Müslümanlar için bir ayıptır. Yani sünnet üzere delil üzere kendi fıkıhlarını öğrenmedikleri için. Biz Bismillah der niyet eder kalbimizden ki niyetin mahalli kalptir niyet dille yapılmaz. Ümmetin icması vardır bunun bidat olduğuna dair. Kalbimizle gusül abdesti almaya niyet ettikten sonra avuçla avucumuza su aldıktan sonra ağzımıza ve burnumuza üçer defa su veririz. Sonra tepeden tırnağa bütün vücudumuzu yıkarız bizler. Sonra tepeden tırnağa bütün vücudumuzu yıkarız. Birçoğumuz normal namaz abdesti almamıştır gusülden önce. Ama bu bizim aldığımız gusülleri batıl, bizim aldığımız gusülleri batıl yapmaz. Bunlar bizim için bir ecirin terk edilmesi olur sadece. Burada farz olan kısım hangisidir? Hepimizin ufaklıktan beri bildiği öğretilen kısım tepeden tırnağa cildin hiçbir kuru yerin kalmayacak şekilde yıkanmasıdır. Ağzın ve burnun yıkanması da hatırlayacak olursanız önceki baplarda yüzün yıkanmasının vücubiyetine taalluk ettiği içindir. Vacipliğine bağlı olduğu içindir. Yani ağız ve burun yüzden sayıldığı için... Ağız ve buruna su vermenin gerekliliği çıkmış ki e, bu konuda anlatmıştık meseleyi. Tekrar söz uzamasın diye o ihtilafa dönmeyeceğiz inşallah. Sonuç itibariyle ağza ve buruna su verip baştan aşağı bütün bedeni kuru yer kalmayacak şekilde yıkanmanın adı cünüplükten temizlenmektir kardeşler. Tabi <gülüyor> burada e, bunu ortaya koyan açık bir ayet var. Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği. وَاِنْ كُنُتُمْ جُنُوبًا Eğer cünüp olursanız ki insan nasıl cünüp olabilir? Yani ya eşiyle ilişkiye girmiştir ya da rüyada ihtilam olmuştur. İhtilam dediğimiz şey insanın rüyada ilişkiye girdiğini görüp uyandığında iç çamaşırında meni görmesidir. Şimdi bazı ihtilam durumları olur mesela. insan gene ilişkiye girdiğini gör, görür ama meni yoktur mesela iç çamaşırında. Tabi bunun tahkik edilmesi gerekir. Bu da bu baba bağlı olduğu için biraz açıyorum. Bazı böyle durumlar hasıl olabilir. Şimdi bir sonraki bapta kişinin eşiyle ilişkiye girmesine rağmen meninin inzal olmaması, inmemesi sebebiyle kişinin gusülü abdesti almasının gerekliliği gelecek. Aynı bu şekilde kişi rüya gördüğünde ilişkiye girdiğini görse ve ardından meni görmese iç çamaşırında burada da abdest alması gerekmez. Çünkü orada bir inzal söz konusu olmamıştır. Şeytandan bu tarz tahayyülatlar olur. Bunlar cinnilerin insilere yaklaşmasıdır. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir hadiste el-hulmu mineşşeytani diyor. Yani ihtilam şeytandandır diyor. Tabi bunun fiziksel sebepleri de bazen olabilir. Rüyasız ihtilam da olabilir. Yani insan hiçbir ilişkiye dair rüya görmeden e, sabahleyin kalktığında iç çamaşırında kıyafetinde şey görebilir meni görebilir. Tabi ihtilam sadece erkeğe has bir durum da değildir. Kadının biri gelip soruyor, Ya Resulallah kadın ihtilam olur mu diyor Aleyhisselatü Vesselam. Peygamber cevaplıyor, evet kadın da ihtilam olur diyor. Bu hem kadın için hem erkek için geçerli olan bir durumdur ihtilam durumu. Bunun fiziksel sebebi mesela bazı insanlar fizyolojik olarak bedenen ayakları falan soğuğa maruz kaldığı zaman bel bel kısımları bacak kısımları bu tarz şeyler rüyasız da çıkabilir. Ee, dediğim gibi Bunların her birinde meni geldiği takdirde gusül abdesti nedir gereklidir. Dediğimiz gibi ya ilişkiyle ya da bu zikrettiğimiz suvarlarla insan ne olabilir? İhtilam olabilir, cünüp olabilir. Allah ayette bunu zikrederek bu in kuntum junuben eğer cünüp olursanız, cünüplük size isabet ederse fattaharu o zaman temizlenin, o zaman yıkanın. Diyor ki İbn Abdülber bu icmadır ki ve bu icmada hiçbir ihtilaf yoktur alimler arasında. Ee, ayetin açıkça ortaya koyduğu üzere insan gusül, e, yani cünüp olduğu zaman ne yapar? Cünüp olduğu zaman bütün şey, yıkanır, gusül abdesti alır. Tabi burada bir nokta var. Özellikle sünnet olan, hadiste zikredilen, saçların dibini hilallemek. Yani tıpkı abdest, namaz abdesti alırken sakalların dibini hilallemek gibi. Şimdi insanlar var saçları sık, insanlar var saçları seyrek, insanlar var sakalları sık, insanlar var Sakalları seyrek mesela burada ihtilaflar olmuş. Yani demişler ki bu sık olan saçı ve sakalı sık olan insanlar için geçerlidir. Mesela öyle insanlardır ki bugün tıraşını çok ince yaptırmıştır. Yani beş numara mı diyorlar en ufak hani makinalarla yapılan tıraşlarda. Üç numara mesela hani üç numara, bir numara, iki numara çok yok gibi bir şey. Hani bunların hilallemesi gerekir mi? alimler demişler ki bunlara gerek yok. Çünkü hani su buralara ulaşır ama sık olan saçlarda hilalleme yapılmazsa su ne yapmaz dibine ulaşmaz. Birazdan şimdi rivayetleri okuyacağız inşallah o teala bu noktada. Alimler burada şunda ihtilaf etmişler. Cünüp hilallemek noktasında hani sakalını ve saçını cenabetlikten yıkanırken hilallemek noktasında bu vacip midir? Çok yani olmazsa olmaz mıdır bu noktada yoksa müstehap mıdır? Dediğim gibi yani bizim de tercih ettiğimiz racih görüşe göre bu müstehaptır. Ee, şart değildir. Saçı sık olanlar için ama vücubiyet ifade eder. Bir grup fakıya göre. Çünkü birazdan hadisi okuyacağım. Allah Resulü diyor her saçın altında cünüplük vardır onu yıkayın diyor. Her saçın altında, her şarın altında yani şey vardır. Cünüplük vardır onu yıkayın diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Memun İbni Mihran diyor ki eğer diyor, cünüplükten yıkanırsan cildini ovala. Ta ayağına kadar. Şimdi bu da Gusül abdestinin sünnetlerinden biridir. Şimdi biz suyu dökebiliriz. Yani alırız. Özellikle bugün e, telefon cihazları yani teknolojiyle zaman değişiyor ister istemez. Telefon var. Yani banyoda duşta kullanılan. Ondan su akıyor. Siz tutuyorsunuz baştan aşağı su iniyor. Ama biz bunu şöyle düşünelim. Hani bu gibi imkanların olmadığı kovadan kaptan yıkandığımız yerlerde. Biz kaptan su alıp döktüğümüz zaman o su aktığında vücudun her yerine ulaşmıyor olabilir. Dolayısıyla burada ovalamak o az da olsa var olabilecek o ihtimali yok eder. Ve peygamberinde sünnetidir Aleyhisselam dersem su döktükten sonra ovalarmış o vücudun o bölgesini. Bu müstehaplarındandır. Dediğim gibi Şabi, Muhammed İbn Ali Ata ve Hasan el Basri bunların hepsi de demişler ki eee tabii burada bir bab babda konuşulmuş. Onda zikredeyim. O da Ovalamak şimdi sünnettir dedik ya. Mesela denize gittik yaz oldu. Tabi kadın erkek bugünkü gibi o fuhşiyatta olduğu şekilde değil yani. Yani Müslümanlar zaten kilometrelerce yol gidiyorlar şehir dışına. Sırf böyle kadınların olmadığı yerlerde denize girmek için farz edelim denize gittik. Abdest alacağız. Yani abdest alırken eğer ovalamak şart dersek o zaman denize dalmak var. Suya niyet edip dalmak var. Bu abdest Yerine getirir mi getirmez mi? Okuduğum isimler Hasan-ül Basri, Ata, Şabi e bunların hepsi Muhammed İbni Ali demişler ki eğer insan ister bu deniz olsun ister gölet olsun fark etmez. Niyet ettikten sonra temizlenmek kastıyla suya dalarsa bütün vücudunu suya daldırırsa o temizlenmiş sayılır. Bütün vücudunu suya daldırırsa o temizlenmiş sayılır. Ebu Hanife İmam Şafi onun ashabı yani Hanefi ve Şafilerin çoğunluğu ekseriyet. Süfyan es-Sevri, İmam Ebuzai hepsi demişler ki eğer cünüp e, suya dalarsa ovalamasa dahi onun abdesti temizliği gündeme gelmiştir, yerine gelmiştir demişler. Ahmed İbn Hanbel, Ebu Sevr, İshak, Davud Taberi, Muhammed İbn Abdülhakim, Hasan el-Basri, İbrahim en-Naha'i, el eş-Şa'bi Muhammed İbn Ebi Süleyman, Ata ve bunların hepsi de aynı mesele söylemişler. Demişler ki kişinin suya dalması yeterlidir. Cünüplükten temizlenmesi noktasında Tabi niyet ettikten sonra. Burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan hilallemekle alakalı o zikrettiğim hadisi nakledeceğiz şimdi inşallah. Demiştik ki saçlar da, sakallar da ne yapılması gerekir? Hilallenmesi gerekir, müstehaptır bu. Nebî sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Mantaraka mevdu şa'rete şa min cenabetin lamm yagsilha fa'ale bihi kaza ve kaza minen nar." Peygamber bir gün anlatıyordu cünüplükten yıkanmayı. Kim dedi aleysselatü vesselam başında başında bir noktayı, bir saçın Altundaki yeri, bir yeri yıkamadan Burakrsa işte o kişi ne yapar? Ateşte bırakmış olur o mevzisini, o yerin. Evet. Tabi burada bir nokta daha var. Şimdi suya dalmak sahittir dedik ya biz. Suya dalmak sahittir dedikten sonra burada niyet etmek şart mıdır? Hani insan illa bunu niyet etmesi gerekir mi? Burada ihtilaf etmişler ama bu ihtilaf bu baba kas bir şey değil. Genel bütün bablara kas bir şeydir. Genel bütün bablara kas bir şeydir. Şeriatta bize mihenk taşı olan, ölçü ve kıstas olan bir hadis-i şerif var. İnnemel amalu bin niyet. وإنما لكل امرئ <مَانَوَى> Yani ameller niyetlere göredir ve her kişiye niyet ettiği vardır. Bunu delil alarak ümmetin cumhuru demişler ki insan niyet etmeden dalsa bu geçerli olmaz. Bunun mesleri giyerken o niyeti gerekli saymışlar, abdest alırken niyeti gerekli saymışlar, dalarken bir suya, temiz bir suya niyeti gerekli saymışlar çünkü bu olmazsa olmazdır demişler. Abdest bunsuz. Yerine gelmez demiş. Allah hepsine rahmet etsin bu alimleri. Evet bu baptaki diğer hadis inşallah. Müminlerin annesi Ayşe radıyallahu anhadan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir farak dolusu su ile gusl ederdi Evet Şimdi bu hadiste tabi bu bapta gene guslün ölçüsünü E, guslün keyfiyetini anlattığı için bu bapta gusül edilecek suyun miktarı anlatılmış. Bir farak diye ifade edilmiş. Bir farak tabii ki bu özellikle fıkıh kitaplarında çok eski fıkıh kitapları irdelenirken çok dikkat edilmesi gereken bir nokta. Gerek zekat verilecek malların ölçüleri anlatılırken gerek bu tarz ölçüler anlatılırken hep eski ölçü birimleri kullanılmış. Dinar kullanılmış Mesela dinarın bir değeri vardı. Önceden para bugünkü gibi kağıt değildi. Altından da veya gümüştendi. Paranın değeri devletin elindeki altına ve gümüşe göreydi. Yani o altın ayarında para basıyordu. Yani para dediğin şey altındı. Aslında alınıp verilen şey altındı, kağıt değildi. E, sonrasında mesela özellikle ölçü birimi olarak pirinci, hurmayı, arpayı ölçerken Önceki insanlar bugünkü gibi elektronik teraziler olmadığı için Önceki eski tip model teraziler çok yaygın olmadı ve ulaşım kolay olmadığı için Ölçülerini böyle e, vücut dil, şeyleriyle azalarıyla belirliyorlardı Mesela zira denen ölçü neydi? Parmaktan dirseğe kadar olan kısmı Araplar zira diyordu Ama biz biliyoruz ki insanın uzunu var, kısası var Yani zira dediğin zaman Şu kol dediğin zaman herkeste farklı bir ölçüsü var. Ama aslında kast edilen 50 santimdi. Kast edilen zira dair. Yani bir zira 50 santim normal bir insandan, ortalama bir insandan aldıkları rakamla diyordular ki 50 santim ifade eder bugünkü ölçü birimiyle. Dolayısıyla farak sa yani sa avuç demek. Sa avuç demek. Yani bir avuç bir sa bir avuç demek. İki sa iki avuç demek. Bu tarz ölçü birimleri. Hep geçmişleri. Bunun için sonrakiler, sonraki gelen fakihler bunları hep günümüz şeyleriyle, e, ölçü birimleriyle ifadelendirmişler. Tabi ihtilaflar var. Yani bu ifadelendirmelerde mesela biri bir dinara şey bir sağ e, pirinci mesela biri bir buçuk kilo biri iki kilo takriben demiş. Biri 800 gram mesela. Yani bunu kıstaslayacak çok sağlam bir ölçü olmadığı için. Burada ne yapacak Müslüman? Burada takribi rakamlarla hareket edecek. Yani Allah'tan korkacak takribi zanlıyla, iştihadıyla, kanaatiyle hangi ölçü birimi artık günümüze daha uygunsa o şekilde bir belirleme. Bir farak da bir kova su demek. Yani takriben yaklaşık. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam çok az bir suyu. Tabi burada anlatılmaya çalışılan şey şu. Az sudan cünüplükten yıkanmış. Mesela birçok vesvese hastası adamın vesvese yaptığı bir noktada bu gusülden yıkanırken hiçbir yerimi kuru bırakmayacağım diye yaşadığı ilçedeki su şebekesini tüketmesidir. Gerçekten böyle hasta insanlar var. Kovalarla yani saatlerce çıkamıyorlar. Bu israftır. Bu kesinlikle kat'i bir surette haramdır. Yani sen Allah'ı razı edeceğim diye Allah gazaplandırıyorsun aslında israf ederek. Çünkü biz öyle bir dine inanıyoruz ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam normal namaz abdesti alırken diyor ırmaktan akan sudan abdest alsanız tasarruf edin ondan. Ya şimdi soruyorum akan sudan neyin tasarrufunu yapacaksınız? Burada anlatılmaya çalışılan şey yapılan amelde mümkün olduğu miktarda tasarruflu olabilmek. Yani şeriat bize <gülüyor> abdest alın diyorsa ölçüsünü kaçırmadan alacağız. İsraf etmeden alacağız. Bir farakta küçük bir kova. Yani olsun bugün yani 2-3 litre bir su. En fazla. Allah Resulü bunu vücudunu yıkamak noktasında yeterli saymış aleyhissalatü vesselam. <gülüyor> yani bu bapta da bu hadisin irdelendiği bapta da fakihlerin hep getirdiği şey o suyun tasarruflu kullanılması, az kullanılması ve o suyun israf edilmemesidir kardeşler. Şimdi diğer baba geçiyoruz. O babda bab vacbul guslu iza iltaqal e, hittanen yani iki tane sünnet yeri birbirine ulaştığı zaman guslün vacib oluşu babı. İmam Malik böyle bir bab başlığı açmış. Said bin Üseyyep radıyallahu anh'tan rivayete göre şöyle demiştir. Ömer bin Hattab, Osman bin Affan ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımı Ayşe Cinsel ilişkide erkeğin cihsel organının sünnet edilen kısmı kadının organına girince gusül vacip olur derlerdi. Şimdi burada bu bapta uzun bir ihtilaf var. Yani onu da açacağız şimdi Allah nasip ederse inşallah. Allah haktan hayat etmez. Geçen hafta da söylemiştim. İnsan bazen eşiyle beraber olduktan sonra menisi gelmeden ilişkiyi bırakabilir. Yani bu hasıl olabilir böyle durumlar. Burada abdest gerekli mi gerekli değil mi? Abdesten kastım gusül. Yani insan burada cünüp çünkü biz biliyoruz ki cünüplüğün kıstası neydi? O e, meni denen sıvının insan erkeğin erkeklik organından dışarı çıkmasıydı. Ama bu gelmedi. Sadece ilişki hasıl oldu. Sonra bırakıldı meni gelmeden. Burada gerekir mi? Burada çok ciddi bir ihtilaf var fakihlerden. İhtilafın sebebi Bu bapta nakledilen hadislerin isnat yönünden yani isnat dediğimiz senet hadisin senedi yönünden ravileri yönünden hepsinin sahih olmasıyla beraber ortaya koydukları sonucun ve mananın birbirine taaruz, çelişki içerisinde olmasından. Naslar ve deliller taaruza girdiği zaman yani naslar ve deliller sahih olduğunda iki delil sahih olduğunda yani bu Kur'an ayetinin Kur'an <gülüyor> ayetiyle zahirde Çelişiyor gibi görünmesi olabilir. Sünnetteki bir hadisin başka bir sayı hadisle çelişiyor gibi olması görülebilir. Bu aslında şeriatın bir çelişkisi değil, doğru yorumunun, ilminin bizim katımızda var olmayışıdır. O yüzden bize düşen nedir? Onu aramaktır. İbn Hacer el-Askalani, Allah kendisine rahmet etsin. Usul hadise dair yazdı o güzel Nuhbe adlı meşhur olan eserinde. Diyor ki 120 tane cem metodu vardır diyor. 120 tane cem metodu. Naslar 120 ayrı şekilde cem edilir. Biri bakılır, biri nasih, biri mensuh mu mesela? Herkesin bildiği. Veya orada bir taksis var mı hükmü? Yani genel bir hüküm konmuş, diğer hadis de o çelişkili gibi görünen diğer hadis onu taksis mi etmiş acaba? 120 tane farklı Cem şekli nakledilmiş alimlerden. Bu onların fıkhının derinliğindendir. Allah hepsine rahmet etsin. Dolayısıyla bu baptaki naslar da senet önce senede bakılır zaten. Eğer senette birinde zayıflık varsa açık olan cem metoduna göre sahih olan, zayıf olan önüne takdim edilir zaten. Bu çok açık bir şey. Ama naslar ikisi de sahih olduğu zaman senet itibariyle o zaman çelişki hasıl olur. Bu bapta da alimler nasları cem etmek noktasında birazcık Konuşmuşlar ve birçoğunun gittiği şey nesih olmuş. Nesih yani hükmün iptal edilmesi olmuş. Hükmün iptal olmasıyla alakalı olarak e, alimlerin hani beyan ettikleri şey e, şu. Hükmün nesih olması ile alakalı. Bir hadis-i şerif var. Resulullah diyor ki aleyhissalatü vesselam. Elma'u <gülüyor> minelma'i elma u minel mai su sudandır. Yani meni denen şey sudur. Allah diyor ki biz sizi temiz bir sudan yarattık. İnsanın yaratıldığı şey menidir. Su sudandır olunca bu ne aklımıza getiriyor? Yani erkeğin menisi gelir ise ona gusül gerekir. Bu algılanıyor. Erkeğin suyu gelirse o zaman gusül gerekir. Ama bu hadiste de Ayşe radıyallahu anha diyor ki eğer erkeğin sünnet olmuş organdaki kısmı kadın navretine temas ettiyse ona husul gerekir. Şimdi Ayşe'nin bunu söylemesi neden önemli? Çünkü o peygamberin hanımı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onunla ilişkiye girdi ve onun ilişki hallerini bilen o. Zaten Ayşe radıyallahu anhayla evlilik hikmeti de onun yaşının küçüklüğü, hafızasının, hıfzının kuvvetliliğiydi. Çünkü dikkat ederseniz Hatice zaten vefat etmişti daha şeriatın furuğu gelmeden önce. Çünkü Mekke'de 13-15 sene, 15 sene yaklaşık Mekke'de anlatılan şeyler, hükümler hep tevhidin aslına dair hükümlerdi. Dinin furuatıyla alakalı hükümler değildi. Medine hicretten sonra gelen furat hükümler de özellikle son Medine'nin son dönemlerinde çok fazla tafsilatıyla beyan edildi. İşte bunların hepsi birinin nakletmesi gereken meselelerdi. E diğer hanımlar da yaşlı olunca, yaşlılarda da hafıza problemi olunca Ayşe bu görevi üstlendi. Ve o yüzden Allah kendisine razı olsun, razı oldu da. Cennetle müjdelenenlerden olduğu için söylüyorum. Şiaların burnu yere sürtsün rafizilerin. Onlar ne kadar fahişe deseler de Allah onun temizliğini vahiy ile ispat etmiştir. Suvut ettirmiştir. O bizim annemizdir. Annemize dil uzatanlar da o dilleriyle kazandıkların hesabını hem dünyada verecekler hem ahirette. Ayşe radiyallahu anh'a en çok hadis rivayet eden sahabe olmuştur bu yüzden. Kendisi hem Resulullah'ın sürekli yanında olması aleyhissalatu vesselam ki O diğer eşlerinden onu farklı kılan bir yer daha vardı. Sevda annemiz çok yaşlı olduğu için gününü Ayşe'ye vermişti. Çünkü Resulullah her gün biriyle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kalıyordu. Her hanımının bir günü vardı. Sevda annemiz de yaşlılığı sebebiyle gününü Ayşe'ye vermişti. Genç olması sebebiyle. Allah Resulü'ne de dedi ki Ayşe'nin günü olsun benim günüm. Ve üçü de razı olduğu için bu şekilde anlaştılar. Dolayısıyla Allah Resulü Ayşe'nin yanında çok vakit geçirdi. Radiyallahu anh'ın yanında Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla onun vereceği fetva onun vereceği fetva bizim için kıstastır. Çünkü o Allah Resulünün hanımıdır. O da bu hadiste açıkça zahirde gördüğünüz üzere meni gelmese dahi ilişki sebebiyle abdestin abdestin alınması gerektiğini ortaya koymuş kardeşler. Şimdi burada bir durum var. Ebu Musa el-Eşari gelip kendisi soruyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve sahabe bu konuda ihtilaf etmişler. Şimdi hadisin başka rivayetleri var. Diyor Ebû Musa Ensar'dan bir grupla insanla ihtilaf ettiler. Sonra ihtilafı çözmeye Aişe'ye geldiler. Burada İbn Abdülberç şunu anlatıyor. Diyor ki sahabe bir şeyde ihtilaf ettiği zaman, sahabe bir şeyde ihtilaf ettiği zaman birinin sözü diğerinin sözüne hüccet olmaz. İkisi de insandır. Hüccet nedir? Allah veresinin söylediğidir. Allah veresinin söylediği dışında onların dışında herhangi bir insanın ister Ebubekir olsun ister Ömer olsun sözünün hüccet olması bizim inancımız değil. Çünkü o insan olması hasebiyle hata edebilir. Kimli tekim sahabeden binler hata edenler var. Zina yapanı, değil mi? İçki içeni bunlar hep rivayetlerde sabittir. Hata edeni, içtihadında yanılanı Yanlış yapanı çoktur. Dolayısıyla sahabenin sözü sahabeye hüccet olmaz. Sahabeye getirilmez. Ama burada Aişe'nin sözü diğerlerinin önüne getirilir diyor usulen İbn Abdilber. Çünkü Aişe peygamber Allah Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın mahremini bilen karısı olduğu için, hanımı olduğu için onun sözü diğerlerinin sözünün önüne takdim edilir diyor. Normalde tak takdim edilmezken Normalde biri diğerine tercih edilemezken, ihtilaf olarak kabul edilirken burada diyor ihtilaf kabul edilmez. Çünkü burada hanımı onun halini en iyi bilen kimsedir diyor i̇bn Abdilber <gülüyor> <gülüyor> Ki şöyle bir noktaya da işaret etmiş diyor ki Ayşe radıyallahu anh'ın rivayet edilen bu hadise bakıldığı zaman görülecek ki Ebu Musa el-Eşari ihtilaf ettikleri zaman ihtilafı kime teslim ediyor? Ayşe. Az önce söylediğimiz sebepler nedeniyle. Çünkü ihtilaf anında biz nereye dönmekle emrolmuşuz? فَاِنْ تَنَازَاتٌ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولُ Bir şeyde ihtilaf edip anlaşmazlığa düştüğün zaman Allah'a ve Resulüne döndürün. Başka bir merciye dönmez bu. Ebu Musa burada insanlarla girdiği ihtilafı bir grup diyor ki susudandır. Gerekmez abdest. Bir grupta diyor ki yok abdest gerekir ilişkiye girmiştir. İnsanlar ihtilaf ettiği için Ebu Musa hükmü kime getirip teslim etti? Aişe'ye. Niye? Çünkü Ayşe dediğimiz gibi bu mahrem en iyi bilendi. Burada da ne yaptı? Hükmü ona teslim etti. Bu manada Ayşe'nin sözü diğerlerinin her birinin önündedir dediğimiz gibi. Burada dedik ki az önce. Çok kuvvetli bir ihtilaf var. Ibni Abdilber bu ihtilafta mezhepleri şöyle zikrediyor. Diyor ki fetva ehlinin cumhuru Hicaz, Irak, Şam ve Mısır'da. Malik ve Şafi, Ebu Hanife ve ashabı, Leys ibn Sa'd, Evza'i, Sufyan el-Sevri, Ahmed ibn Hanbel, İshak ibn Rehevayh ve Ebu Thavr ve Ebu Ubeyd ve Taberi. Hepsi dediler ki kişi hanımı ile ilişkiye girdikten sonra meni gelmese dahi Onun yıkanması, gusül abdesti alması gerekir. Davud'un ashabı ihtilaf ettiler. Davud ez-Zahiri'nin ashabı. Davud dediği zaman yani Davud diye kitaplarda geçtiği zaman anlayacağımız kişi zahiri mezhebinin imamı Davud ez-Zahiri'dir. Zahiriler ise ikiye ayrıldılar bu meselede. Onlardan bir grubu dediler ki abdest gerekir. Diğer grubu diğer hadisin zahirini alıp dediler ki sudandır abdest gerekmez. Onların aldığı delille şu hadis Bukhari ve Müslim. Hayz babında rivayet etmişler bu hadisi. Hadiste diyor ki Ubey ibn Keab Ke Sahabenin en fakihlerinden Alim olanlarından Allah kendisinden razı olsun Dedi ki ey Allah'ın Resulü اذا جامع الرجل المرأ ah, فلم ينزل Yani adam kadınla cima etti İlişkiye girdi Ama onlardan meni gelmedi Yagsilu ma messa المرأ Thumme yetavaddah Ve yusalli Kadına dokunduğu yeri yıkar, sonra abdest alır, da namaz abdesti alır, sonra da namazını kılar. Bu hadis Bukhara ve Müslim'in sahihlerinde çıkardığı bir hadis. Yani senet olarak sahih. İşte burada ihtilaf var. Yani burada bu mezhebi alan alimler bir bu hadisi alıyorlar, susudandır hadisini alıyorlar. Diğer mezhebe gidenler Ayşe'nin kavlini alıyorlar ki Ayşe peygamber aleyhissalatü vesselamın hanımı ve o diyor ki Peygamber Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hanımıyla ilişkiye girdikten sonra su gelmese dahi ne yapardı? Vusul abdesti alırdı. Gene başka sahabelerden Allah Resulü'nün ağzından rivayet edilen hadiste diyor ki, erkek diyor dört azasını yere koyup, koyup eşinin üzerine çıktıktan sonra abdest alması vacip olur diyor. Su gelse de gelmese de. Bu rivayetleri de getiren diğer grup kendi mezheplerini kuvvetlendiriyorlar. Ama en güzel cem şekli şimdi nakledeceğim hadiste olduğu üzere ki bu ne sıktır yani bizim de kabul ettiğimiz şeydir. Diyor ki burada e, rivayette Kenna Rasullah sallallahu aleyhi fi evvel el İslam'ın ilk başlangıç döneminde peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buna ruhsat veriyordu. Yani guslü emretmiyordu böyle bir durumdan dolayı. Summa amara bil gusl ba'd. Yani bundan sonra da ne yaptı Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem guslenmeyi emretti ki dediğimiz gibi guslenmek bu noktada bizim için esastır. Doğru olan mezhep de budur. Çünkü alimlerin cumhurunu atmıştır. Bu konuda mezheplerini, mezheplerini açıkça beyan etmişlerdir kardeşler. Gene İbn Abdülber diyor ki bazı insanlar İbn Havvaz gibi bazı insanlar dediler ki sahabe icma etmiştir ki Eğer iki sünnet yeri, ki kadınlar da sünnet olur İslam'da, bu da bizim çok gündemimizde, örfümüzde olmayan bir şeydir. Arap dünyasında çok gündemdedir. Arap layıkları de bu meseleye saldırırlar. İşte özgürlük, özgürlük falan filan konuşuyor ya, kafirlerin işte küfür sözleri. Artık bugün özgürlük kim derse bilin o kafirdir yani. Bu kafirlerin şiarıdır. Arap layıklar özellikle biz Mısır'dayken biliyorum. Televizyonlarda program yapıyordular kadının cinsellik hakkını kadından almayın diye. Şimdi Arap bölgeleri çok sıcak bölgeler oldukları için bu gibi bölgelerde fizyolojik olarak şehvet gerçekten artıyor ister istemez. Bunun önüne geçmek adına Araplar kadınları sünnet ettirirler. Avret bölgelerinden erkekten alındığı gibi bir parça et alınır. Bu onun şehvetini azaltır, kırar. Yani ki Medine'de kadınlar bunun için peygambere gelip soruyorlar. Peygamber izin veriyor Aleyhisselatu vesselam buna. İhtiyacı olan kadınların yaptırması noktasında. Arap laikleri de buna saldırıyorlar. O yüzden diyor iki sünnet ağzası birbirine değdiği zaman. Yani bu kadının avretiyle erkeğin avretinin birbirine değmesidir. Onlar ilişki için bir araya geldiği zaman ister meni gelsin, ister meni gelmesin diyor ki İbn Havvas sahabe bunda icma etmiştir. İki sünnet yeri birleştiği zaman abdest gerekir. Ancak diyor, meselede icma yoktur diyor. İhtilaf vardır, yalnız ihtilaf zayıf bir ihtilaftır diyor. Bakın dikkat edin, delillerin subutu ne kadar kat'i, isnatları sahih. Bukhari Müslim sahihlerinde çıkarmış. O Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in <gülüyor> abdest alınmaması gerektiğine dair hadislerini açık bir şekilde rivayet etmişler. Ama deliller ne kadar açık da olsa, Ümmetin anlayış üzerine icmaya yakınlaştığı yani cumhurun kabul ettiği bir meselede cumhurun ki cumhur lafzen değil hakiki manada ümmetin cumhurunun kabul ettiği bir meselede e, cumhurun kavli varken diğer mezhep delil kuvvetli de olsa yani zahiren açık da olsa subutu sahih de kat'i de olsa ihtilafı İbn-i ne diye isimlendirmiş zayıf olarak isimlendirmiş. Tabi burada bir cümle sarf ediyor. Yani usulen usulde çok lafzi ihtilaf olduğu için ben sadece bahsedip geçeceğim. Bu da o lafzi ihtilaflardan biridir diye zannediyorum. Ve ennel cumhur ellezine humul hucce diyor. Alemen khalefehum. Diyor ki işte bu cumhurun görüşüdür ki cumhurun sözü diyor. onları muhalefet edenlerin üzerine hüccettir mines selef ve'l-halef. Yani selef ve haleften cumhur bir şeye, İttifak ettiği zaman diyor onlara muhalefet eden ihtilafı diyor e, itibar edilmez, zayıftır, cumhurun kavli hüccettir diyor ama böyle bir kavil yani icmanın hücciyetinde ihtilaf varken böyle bir cumhurun sözünün, böyle bir cumhurun kavlinin hüccet olduğunu iddia etmek biraz e, tutarsız bir görüş olur. Dediğim gibi usul kitaplarında böyle usulü anlatan e, buna benzer çok e, tanımlar, terimler var. Bunlar üzerinde alimler çok tartışmışlar. Çünkü sözün lazımları doğru doğru doldurulmadığı zaman yanlış mezhepler çıkıyor. Bunlar usuli ihtilaflar, kelami ihtilaflar, usul kitaplarında çok fazla var. Onlar da ilimde derinleşen insanlar ne yapmalı? Tahrik edip tespit etmeliler inşallah. Evet. Abdullah ibn Ömer radıyallahu anh'tan rivayete göre şöyle demiştir. Babam Ömer bin Hattab peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e gece gündüz cünüb olduğundan bahsetmişti de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona cinsiyet organını yıka sonra uyu buyurdular. Ya Burada aslında bir bab başlığı açmış. Vudul cünübü cünübü İzâ arâda en yenâ eû yut'im qabla ey yaktasil Diyor ki cünüb olan bir kimsenin yıkanmadan önce dil dilerse uyumak dilerse yemek yemek noktasındaki Halini anlatan babı koymuş burada. Şimdi bizim toplumumuzda mesela özellikle bir durum var. Mesela müşrikler genel eve giderler, zina ederler ama şuna in, hani zina haram. O kadar pis bir günahı işlemiştir. Ama adam şuna inanır, cünübün bastığı ot kurur. Onun attığı adım kadar günah yazılır. O yüzden hemen fellik fellik şey arar hamam arar ki yani o gusü şeyden yıkansın. Oysa ki İslam'da bu iş böyle değil. O müşriklerin babalarının uydurduğu İslam olmayan şirk dininin bir vecibesi, o şirk dininin bir hükmü, o Allah veresünün hükmü değil. Gusül olan kimse, yani cünüp olan kimse pardon. Cünüp olan kimse ki o cünüplüğü tabii meşru sebeple olur. Zina olmaz. Meşru bir sebeple cünüp olan bir kimse isterse uyuyabilir. İsterse yemek yiyebilir, isterse insanlarla oturup konuşabilir, isterse yani namaz vaktini geçirmeyecek şekilde dilediği mübah olan bütün işleri yapabilir. Yani burada uyumak ve yemek derken bu ikisine has değildir. Gusül abdestinin tecil te edilmesi, birazcık tehir edilmesi, özür dilerim. İleri bir vakte bırakılması sadece yemek ve uyumaya has değildir. Allah'ın emrettiği bir vacibi terk etmediğimiz müddetçe mübahişleri cünüp olarak yapmakta bir beis yoktur. Yani cünüp adam vebalı değildir yani. Veya hayızlı kadın da vebalı değildir. Mesela Yahudilerin şeriatına göre hayızlı kadın köpekten farkı yoktur mesela. Çok pisdir, necistir ona dokunulmaz zaten. O pistir yani zatıyla pistir onlarda. Kadın zatıyla o kadar şeydirler yani. Katıdırlar bu konularda. Veya cünüp. Ya bu Yahudilere benzemekten geliyor zaten. ha e, Hayızlı kadın e, bir adamın namazda önünden geçse namaz bozulur. O da şeriatın bir hükmüdür. Yani şimdi e, yerine koyacağız her şeyi. Şeriat neyi nasıl belirlediyse cünüp bir erkek mesela Kur'an'a dokunamaz. Aynı şekilde. Yani İslam da bunu bir hüküm olarak koymuştur. Yani bazı şeyleri yapamamakla beraber ama zatında necis değildir toplumun anladığı gibi. O yüzden cünüp bir adam... Adam hanımıyla gece ilişkiye girdi, yatağına girdiğinde sabah namazda kalkacak, abdestini alacak, namazını kılıp öyle çıkacak evinden. Bunda bir beis yok. O yüzden Ömer radiyallahu anhu, Ömer ibnül Hattab radiyallahu anhu diyor geceden cünüplük isabet etse. Burada Ömer'in edebi var aslında. Sahabenin ne kadar edepli olduğu aslında görülüyor. Hani geceden ona cünüplük isabet ettiyse bunu şöyle de diyebilir. Ya Ya ey Allah'ın Resulü işte ben işte gece yattığımda hanımımla ilişkiye giriyorum da. işte hani yatabilir miyim hemen yıkanmam lazım. Bu da bir usluptur. Bu şekilde ifade etmek de bir usluptur yani. Hani geceden cünüklük isabet ederse bu Allah ve Resulünün de bize öğrettiği bir edeptir zaten. Çünkü Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de kadınlardan bahsederken diyor ki Nisa ukum Yani kadınlar sizin tarlanızdır. فَأْتُوا هَرْثَكُمْ اَنَّا شِئْتُونَ Tarlanıza dilediğiniz gibi varın. Şimdi Allah burada bir benzetme yapıyor. Burada aslında kast edilen şey, ayetin uzun sebebinde anlatıldığı üzere, Yahudiler dediler ki, kim hanımıyla arkadan ilişkiye girerse ön kısmına, doğan çocuk şaşı olur dediler. Yahudiler, Medineli Yahudiler, Yesribli Yahudiler böyle inanıyordular. Sahabeye böyle söyleyince Allah bu hükmü indirdi. Kadınlarınız sizin tarlanızdır, dilediğiniz gibi varın. Ve önden veya arkadan onlarla ön kısma ilişkiye girmenizde bir beys yok. Tarla ifadesinin kullanılmasının sebebi meni bırakıldığında tohum olarak çocuğun doğmasındandır. Yani Allah Azze ve Celle bunu açıkça ifade etmek yerine kinayeli bir şekilde bize bir edep öğreterek Allah Azze ve Celle kadın sizin tarlanızdır. Yani ön kısmı, ön avreti falan o dönemdeki Arapların kullandığı ön e, av, işte avret kısmına dair lafızları kullanarak değil. Tarlanıza ki tarla ekin ekildiğine mahsul alınan yerdir. E, Tabi Şiiler buradan şu şunu da çıkartıyorlar. Kadının arkadan ilişkiye girmenin caiz olduğuna. ya yani Arka kısmından dubur e, hacetini giderdiği kısmından ki hadisler açık bir şekilde bunun haramlığını ortaya koymuştur. Bu haramdır. Ayette bu kastedilmemiştir. Tarla denen yer ön kısmıdır. Ekin ekildiğinde mahzun alındığı yerdir. O da meni bırakıldığında çocuğun doğduğu yer kadının rahmidir. Allah Azze ve Celle edeple kullanmıştır. Resulü edeple kullanmıştır. Mesela Allah Resulü diyor ki yani erkeğin erkek diyor kadının üzerinde dört azası üzerine çöktüğü zaman diyor mesela. Yani böyle edebi ifadeler yani çok böyle hayasızca pis ifadeler değil de edepli ifadeler kullanıyorlar. Çünkü bunlar insanların hayat etmesi gereken Haya ettikleri konulardır. Asrımızda her ne kadar haya perdesi yırtılsa da ardına kadar bunlar fıtraten edep ve hayanın yani utanmanın var olması gereken meselelerdir. Dolayısıyla şeriat hep edep kullanmış. Bize de edep kullanmayı emretmiş. O yüzden bize düşen de gerek soru soranlara gerek o sorulara cevap verenlere edeple şeriatın uslubunu kullanarak bu meselelerde fetva alıp fetva vermektir. Allah bize o güzel edebi nasip etsin. Tabi Hadise dair genel fıkıh anlattık ama hadiste Abdullah bin Dinar isimli ravi vardı onu anlatmamız gerekir. Kendisi Ömer bin el Hattab'ın mevlasıdır, kölesidir. Ebu Abdurrahman diye künyelenmiştir ve sikadır. Güvenilir bir ravidir. Ondan birçok seleften cemaat hadis nakletmiştir. Malik, Şübe, Süfyan es-Sevrî, Süfyan bin Uyeyne ve başkalarıdır. Kendisi Medine'de yaşamıştır. Ve hicri olarak 127 yılında da vefat etmiştir. Allah kendisinden razı olsun. İmam Malik'te, Muvatta'da kendisinden 26 tane hadis rivayet etmiştir. Bu ravinin Abdullah İbni Dinar isimli ravinin. İnşallah burada kalacağız. Allah nasip ederse kitab sahariye haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulü'nün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük de varsa nefsim ve şeytanımdandır. Och det är davanen. Elhamdülillahi rabbil alemin. Subhanakallahumma och bihamdik. Jag har en lä ila illa en testa avurka och turv i